Fındığı topladık, oşur vereceğiz. Evet. Yalnız bu oşurun yerine e, ihtiyarlayan fındık dallarını kesiyoruz ki fındıklar gençleşsin. Bu odunu bir fakire versek yani diyelim ki bin, bin lira e, oşur vermemiz gerekiyor. Bin liralık odun versek o fındık bahçesinden fakire o ihtiyarlayan dalları kesiyoruz. Fındığın böyle bir özelliği var. Bu olur mu? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Hayır, hayır. Biz teşekkür ederiz. Samsun selamlıyoruz efendim. Hayırlı akşamlar olsun. Evet, hocam. Efendim diyelim ki işte 1000 liralık fındık vermesi gerekiyor Kardeşimizin ifade hı hı. ettiği gibi Öte yandan dalları Ağaçların dallarını kesmişler Odun olmuş onları da ayrıca istese parayla satabiliyorlar Değil mi? Evet. Kendisi öyle ifade etti Para ediyorsa onlar O dallar o odunlar Elbette ki o fındıkın Bedeli kadar para Edecek şekilde o odunu öşür niyetiyle ölebilir. Peki muhterem hocam mesela o dallar satılmayacak durumdaysa Anladım. yani yakılabilir Anladım. mesela ama işte bir fakire de verildiği zaman onun kışlık yakacak ihtiyacını karşılayabilecek bir yekün teşkil ediyor. Evet. Bir odun var. Ama kimse satın almıyor. Yani maddi bir değeri yok aslında. Bu şekilde bir durum söz konusu olduğu zaman yarına geçmez mi? Muhterem kardeşim eğer dedim ya o odunlar satılıp para ediyorsa. Evet. E, piyasada ne kadar ediyor? Mesela o bin lira fındık e, ölçürü vermesi lazım ya. Hı hı. 1000 liraya tekabül edecek şekilde piyasada o odunları verebilir. Paraya dönüştürülebiliyorsa piyasada. Evet. Yani dilediği anda o kestiği tabii. fındıklarlarını evet. para olarak da evet. çevirebiliyorsa. Yoksa satılmıyorsa kimse almıyorsa e, hadi al senin olsun öşür niyetiyle diyemezsin. Ama iste, isteyen istediği zamanda o odunları pazara götürüp satabiliyor ve ondan para elde edebiliyorsa tabii ki onu Öşür niyetiyle örebilir o zaman. Evet.